hocam benim kardeşimin adı Nur Muhammed ve bize Nur isminin çocuğa ağır geleceğini söylediler böyle bir durum gerçekten var mıdır insana ismi manasından dolayı ağır gelir mi Allah'a emanet olun selamlarımı iletiyorum demiş. şimdi Nur kelimesinin daha önceleri de e, ismi olarak kullanıldığını biliyoruz mesela Mehmet Nuri diyoruz e, yani. Nuri kelimesi Nurlu demek Nur Muhammed de yani Nurlu Muhammed veya Muhammed'in Nur'u falan. Yani bunlar arasında çok fark yok. Onu demek istiyorum. Bu çocuğa bazı isimlerin ağır geleceğine dair düşünce, inanış aslında dini temeli olmayan bir inanıştır. Evet. Bu gibi isimleri çocuğa takmakta e, herhangi bir sakınca yoktur ağır gelip gelmeme bakımına. Öyle bir şey zaten varit değildir. Evet. ismin ağır gelmesi söz konusu değildir. Siz çocuğa Muhammed ismini de Muhammed Nur ismini de koyabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir endişeye kapılmak mahalline mahalsizdir lüzumsuzdur. Evet.